Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, Oyun içinde Oyunda tekrar birlikteyiz. Geçen hafta FRP'yi konuşmuştuk Ertuğrul ile birlikte. Bu hafta yine FRP'yle devam edeceğiz. Önemli bir konuğumuz var Özgür Özol. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kısaca kendisini tanıtayım. Hem e, İstanbul'da... İstanbul'un oyun tarihinde hem FRP'nin tarihinde önemli bir yeri var Özgür Bey'in. Ee, Tarihiyle yakından ilgili Mimar Sinan Tarih Belimi mezunu ve şu an Mimar Sinan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam öncesi Türk tarihi üzerine yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. Özgür Bey'in oyun alanındaki e, ilk çalışması 93 yılında Umut Tarları adlı bir oyun kendisine oyunu soracağız ama kısaca söylemek gerekirse bugünkü Farmville'in çok önceleri yaratılmış bir modeli, strateji oyunu. Bir Türk çiftliğini işletiyorsunuz. Ondan sonra 94 yılında gelindiğinde birçok oyun severin bildiği İstanbul Efsaneler oyununu yaratıyor Özgür Bey. Ee, yine başka bir Özgür, Özgür Doğurcan'la birlikte bu oyun büyük başarıya ulaşıyor. FRP tarzı bir oyun. 97 yılına gelindiğinde Özgür Özol Sir Cafe'yi kuruyor e, ekibiyle birlikte. Sir Cafe ağırlıklı olarak FRP oynanan bir mekan ve FRP'nin o dönem İstanbul'da belki Türkiye'de merkez haline gelmiş mekanlardan biri. FRP ile birlikte Magic The Gathering, Board Games, e, model savaş oyunlarının oynandığı önemli bir mekan e, ve şu an Özgür Bey kendi e, kendi öz, kendine özgü bize özgü masal dünyası yaratarak özel bir roman çalışması yürütüyor. Bunlara kısa kısa değineceğiz bilmiyorum nasıl yetiştireceğiz ama e, Geçen Lütfen hafta Aynen elimizden geldiğince Hı. Çok kısa olarak bizi geçen hafta dinlemeyenler için Ferepi'yi sormak zorundayım nedir diye yani Çok kısa bir girişi Ferepi nedir sorusu benim zaten hani 15 senedir çok artık aşina olduğum bir soru haline geldi Ve hani çok ilginçtir. Hala tam doğru dürüst bir cevap da derleyebilmiş değilim 15 senedir. Gittikçe özet... içinden çıkılmaz. Evet biliyor. yani hani ayrıntılarına girdikçe daha çıkılmaz oluyor. O yüzden biraz özet tutmaya çalışayım. Şey denilebilir. Benim çok kullandığım bir deyimdir. İnteraktif drama diye şey yapıyorum ben adlandırıyorum. Hı hı. Çok basitçe şöyle özetlenebilir. Bir adam bir öykü yazıyor. Bir öykünün başlangıcını ve genel hatlarını yazıyor. Bunu da bir roman yazar gibi düşünebilirsiniz. Sonra bu öyküdeki önemli karakterler. İleri gelen karakterlerin her birisi bir oyuncuya veriliyor. Diyorlar ki bu karakterleri kritik noktalarda ne yapacağını sen karar vereceksin. Ve bu durumda öykücünün yani öyküyü başlatan adamın e, o karakter öyle yapmasın deme hakkı da yok. O karakterin ne yapacağını oyuncusu karar veriyor. Karakterin yapmak istediği şeyi becerip beceremeyeceği nasıl karar veriliyor derseniz... ...öykücü tabi karar veriyor olur ya da olmaz bunu yaptığı şey diyor ama değişik oyun sistemleri var. Bir, yani zarla oynanan, kartla oynanan çok çeşitli. Fır döndüğüyle bir oynanabilir çeşit çeşit Bir rastlantısal herhangi bir faktör gerekiyor. Ayrıntılarına girmeyeyim. Bu rastlantısal faktör kullanılarak o karakterin denemek istediği şeyi becerip beceremediği ee, belirleniyor. Ve karakter ne yapmak istiyorsa, onu ne kadar iyi becerirse ona göre öykü devam ediyor. 5-6 kişilik bir topluluk olarak böyle hani oturumlar halinde oynanıyor bu oyun. Bir öykü başlatılıyor ve bu öykünün karakterleri o öykünün nasıl gelişeceğini kendi aralarında karar verir, gidiyorlar. Öykücü de hepsinin kararlarını derliyor gibi düşünülebilir. Evet. Gördüğünüz gibi yine kısa bir tanımlama yapabilmiş değilim yani. Evet herisi tam sonuca ulaşamadık. Evet. Fakat tanımlamada deneyimli olduğunuz e, açıktı e, tanımlar. E i̇şte <gülüyor> bu bir süre benim mesleğim oldu bunu tanımlamaya çalışmak yani. O yüzden normal ama hani bundan daha basit bir açıklama da yapmak çok zor gerçekten yani. Burada bizi geçen hafta e, dinleyen dinleyicilerimiz için not düşmek lazım. Dungeon Master, Zindan Efendisi diye tarif edilen... Ee, oyunun benim de Tanrı dediğim Geçen hafta biraz iddialı bir ifade Yok Tanrı doğru Sen Tanrı öykücü doğru. diyorsun Ben öykücü diyorum Ben Hı. reddedilebilir Tanrı olarak tanımlıyorum Bu adamı Reddedilebilen bir Tanrı Tanrı <gülüyor> güçlerine sahip Gerçekten ne isterse yapıyor Ama oyuncunun onu reddetme hakkı var O yüzden Evet Hani günümüzün dünyasında Artık reddedilemediği için Tanrı Birazcık farklı bir tanrı oluyor. Bu terminolojiye girersek çıkamayız. Girmiyoruz, yani, duruyoruz. Girmiyoruz moda. evet. evet. Yani FRP nedir, DM ne, bilmem ne. Hani hiç girmeyelim bence zaman yetmez. Tamam. Peki yine çok kısaca neden e, FRP oynuyorsun? Nasıl tanıştın? Derdin ha. ne? Benim derdim ne? Yani şimdi derdim de uzun. Yine <gülüyor> zamanımız ona da yetmez. Onu iptal ettik. Der... De, onu de, iptal evet. Nasıl başladı? Nasıl yani? başladım? İşte bilgisayar oyunlarında gördüm. Aslında çok uzatmaya gerek yok. Bilgisayar oyunlarında gördüm. Bunun aslında insanların bir araya gelerek oynadıkları bir masaüstü oyununun bilgisayar versiyonu olduğunu gördüm, öğrendim. O zamanlar internet yok, hiçbir şey yok. Hani bizim zamanımızda zaman yoktu kadar eski zamanlardan bahsediyorum. 91-92'den bahsediyorum. Bunu gördükten sonra abi dedim, benim zaten arayıp da bulamadığım şey buydu. Böyle bir 5-6 kişilik arkadaş grubu olarak başladık. Hani 20 seneye yaklaşıyor. Çıldırmış gibi de oynadık yani hala da evet. Sizin yıllarca süren oyunlarınız var bir, Var var zaten düzgün sürer. oyun yıllarca sürer Yani o bir benim böyle bir şey Elitist bir yaklaşımım var İyi bir FRP'ci 5 yıldan önce masadan kalkmaz 3 sene diyelim hadi 5 sene demeyesek de 3 sene evet. diyelim Çünkü o karakterlerin üst üste üst üste Öğrendikleri oyunlarda o gelişme oluyor Ve drama öyle kuruluyor öyle kafana göre bir oyun oynayıp kalktığın zaman karakter gelişmesi Ve öykünün ilerlemesi pek söz konusu olamıyor O yüzden bir 2-3 sene sürmeli yani Evet Peki FRP içinde de FRP belki ortaya çıkıyordur. Var yıl var. Benim öyle bir, bir oyunum oldu bir kere. Bizim oynadığımız karakterler bir masal dünyasında bir araya gelmiş toplanmış olarak bizi oynuyorlardı. Sonra paradoks oluştu çıkamadık için. Şu an ben çıkamamaya başladım. Mesela. İşte evet. Biz de mutfak penceremizde ejderha olduğunu oyundaki öykücü söylediği zaman biz de çok fena karışıp bağırarak oradan uzaklaşmıştık. Yani çıkamadık için de. Şimdi bu FRP'de sihir kafe çok önemli tabii ama ona gelmeden önce... E, kronolojik bir sıralama, sıralama izleyelim. İlk oyun ilgili e, kurumsal çalışmanız değil mi Umut Tarlaları adlı Umut tarlaları, oyun. Evet. Ve bugünkü Farmville'in öncülü diyorsun. Evet. Biraz yani anlatır mısın? Farmville bizim türevimiz gibi düşün. Yani bu çok iddialı bir laf tabii de. Farmville'in bugünkü Farmville'i ben oynamıyorum. Yani ben online online biliyorum. gaming'den de uzak durmaya çalışıyorum. Bağımlılık yaratan bir şey olduğu için millete de uzak durmasını öneriyorum. Buradan Url herkese sesli evet, evet gerçekten Hı. yapmayın abi. O, online <gülüyor> online gaming'e bulaşmayın yani. Ee, Umut Darlıları ile ilgili şey diyeyim iddia ile ortaya çıktı Bir arkadaşımla iddiaya girdi yapamazsın dedi Yaparım dedim yaptım ama hani çok kolay olmadı Çünkü gerçi iki sene sürdü iki seneye yakın sürdü uğraştık dedik Bir çiftlik bu çiftlik Farmville'deki gibi bir çiftlik değil de daha Türkiye'deki gibi bir çiftlik. Bu. Neler vardı çiftlikte? Valla işte inekler, koyunlar, öküzler, her traktörler. O traktör çalışmayınca üstü sıkıştırmalar bilmem ne. Türkiye'ye <gülüyor> özgü. Vurup böyle çalıştırmalar. Vurmalar, tanıttık. tekmelemeler bilmem neler. Bizim çiftçimizin yaşayacağı tip de sorunlar. Bizim ürünlerimiz. Hani bilmiyorum Farmville'de ne durumda ürünler ama. Türkiye'de yetişecek ürünler. Türkiye'de yapılacak satış problemleri. İnternette bulunabiliyor mu bu oyun? Var. İkisi de var. Steel Psycho. ...diye bir bizim eski işlerimizi yayınladığımız site var. Hı hı. Şimdi burada hani Steel Psycho deyince inşallah insanlar doğru yazarlar diyorum. Şöyle diyeyim o zaman. Oyun içinde koma oyun bak, bakabilirler. bakabilirler. Biz oraya yazalım. Orada oraya yazarız. Oradan oraya e, Çünkü nedense İngilizce tut, tuttuk o şeyin adını. Başta e, adını yaptım. ve Böyle bir yanlış başladık. Çünkü yanlış başlanmış bir sürü şey var bu hikayenin içinde. Steel Psycho'dan Umut Tarlaları da İstanbul Efsaneleri'de, bizim başka sihir dahil. Bizim başka işlerimizde ne yapmakta olduğumuz, ne yapmış olduğumuzu insanlar girip kafalarına göre indirip istedikleri gibi oynayabilirler. Programdan çıkınca söz veriyorum. Birkaç saat içinde siteye, sizin sitenizin linkini koyacağım. Tamam teşekkür Hemen ederim. Hemen hızlıca şeye geçiyorum. Tamam. 93 yılı Umut Tarlaları oyunu. Çıktı. 94 yılı... Amiga için çıktı. 94'te Amiga için İstanbul Efsaneleri'ni evet, o, yazdık. Evet o da çok ilginç bir hikaye. Biraz ondan bahseder misin? Bahsedelim. İstanbul Efsaneleri 94'te Amiga için işte demin söylediğiniz gibi Özgür Doğu Gürcan'la ben iki kişi yarattık. Hı hı. Neden böyle bir oyun yaptınız? Bu oyun ne? bu oyun İstanbul'a benzeyen ama İstanbul'a paralel bir evren olan bir evrende İstanbul'un başını büyük beladan kurtarmaya çalışan sıradan çocukların hikayesi. Mecidiyeköy'de top oynarlarken topları otoparka kaçıyor. Toplarını ararken bir boyut kapısından girip İstanbul'a benzeyen ama İstanbul'a hiç de olmayan. benzemeyen bir yere gidiyorlar. Ve orada çok büyük belalara karşı orayı savunuyorlar. En büyük belada. ...cehalet yayılmasını engellemek. Evet. Bu bir FRP oyunu. Fantasy Role Playing. Bu bir rol yapma oyunu. Evet. evet bu, bu terminoloji konusu şey. <gülüyor> rol yapma oyunu. Evet. Tamam. senin terminolojinden gidelim. Bu rol yapma oyunu'nun ilginç tarafı şu. Ben geçen haftaki programda sormuştum. İşte bildiğimiz FRP oyunları hep ...işte e, Batı'nın mitolojik dünyasına, masalsı dünyasına geçiyor... ...bize ait bir oyun yok mu? İşte verilen örnekte İstanbul efsaneleriydi. Maalesef bu, bir tek de o verilebiliyor ve 15 senedir bir tek o üstüne bir şey konulmadı. Üstüne mi bilmiyorum yanına bile koysalar olur. Ayıptır yani hani neden 15 senedir kimse bir şey koymadı bilmiyorum. Ve o dönem üstelik ilgi de toplamıştı. Bir 50 Bayağı. binlik bir satış adedinden bahsediyorsun. Evet, evet. Yani oldukça başarılı Peki, bir çalışma. Peki zaman içinde oyun yapmak acaba güçleşti mi yoksa ya, e, kolaylaştı yok, yok. mı? bu şey bu, ben bunu kabul etmiyorum. Yani hani bizim zamanımızda şöyleydi böyleydi diyen yaşlı adam moduna geçmek istemiyorum gerçekten ama yani internetin olmadığı bir dünyadan bahsediyorum İntern ben bir hata mesajıyla programcı olarak karşılaştığım zaman o hata mesajının ne olduğu hakkında hiçbir forma gidip kimseyle konuşamıyordum bir tane kitap vardı çözersen çözüyordum çözmezsem bunalıma giriyordum yani hani şu anda oyun yapmak olsa olsa daha kolaydır. Evet. Bu ayrı bir tartışma konusu. Çok soruluyor bu soru. En azından teknik açıdan öyle olmalı. Yok teknik açıdan daha rahat olduklarına eminim yani. Evet. Ama düşünsel anlamda daha büyük çok büyük problemler yani. Bu sadece bu konuda değil. Çok büyük düşünsel problemler içinde. Konsantrasyon, olurdu, problemi, yani. de Doğrudur, konsantrasyon de. problemi de var sanırım. doğru Konsantrasyon problemi de var. Bu... İstanbul efsanelerindeki karakterlerden biraz büyücü, rahip falan yok. Bildiğimiz yok karakterler yani var. Yani büyücü İstanbul'da da, geçiyor. <gülüyor> evet. Bildiğimiz büyücü var. Valla işte hani İstanbul'da çıkıp... Bizim zaten oyunu yapmaya karar vermemiz de İstanbul'da bir gece gezerken özgürle özgür işte... iki özgür olarak bakıp gördüğümüz bazı olaylardan esinledip... Ulan bu İstanbul'un var ya oyununu yapmak lazım diyerek başladığı için İstanbul'dan köklendi. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, lavuklar... Lavuk dediğimiz şey... şey Demin açıklamıştım size. iki evet. çeşit lavuğumuz var. McDonald's lavukları ve entel rak kafe lavukları. Bu şekilde oyunda geçiyor mu McDonald's lavuğu diye? Adı öyle geçmiyor ama tipine bakınca tanırsınız yani. <gülüyor> McDonald's yani. McDonald's yani. O evet. Öteki de şey rak kafe lavuğu yani o çok belli. <gülüyor> Mesela lavuk demek sürekli bir şeyler diyen ama ne dediği hakkında hiçbir fikri olmayan adam demek. İşte memurlar, maddi manevi her türlü zorla çok büyük göğüs gerebilen adamlar. İşte irospalar, magandalar. Magandalar nasıl mesela? Magandalar çok iyi küfür ediyorlar ama çok korkaklar. <gülüyor> evet. Yani üstüne yürüdüğü zaman kaçıyor ama bıraktığı anda oradan dönüp yine küfür ediyor. Bu tarzda bir herif. Ee, damak puanı çok yüksek. Çok fazla vecize biliyor. Küfür ettikçe sana uzaktan etkiliyor. Tabii yani. tabii. Oyunda vecizeler denilen bazı şeyler var. Koruyucu vecizeler, hasar veren vecizeler. Evet, ee, bu açıdan belki süperlere benzetilebilir yabancı oyunlardaki öyle mi? Belki. Yani, bence bir şeye benzetmek çok zor değil. ...İstanbul Efsaneleri bunca yıl sonra, kaç sene olmuş, 15 seneyi geçmiş... ...hala insanların ağzından düşmüyorsa bir şeye benzemediği bizden bir şey olduğu içindir. Evet. Bu gerçekten hani benim övündüğüm bir başarı. Sahiden bizden olan bir şey yaratabilmiş olmamız... ...hiç kimse yadırgamadı İstanbul efsanelerini, Kendi dünyalarının, kendi alıştıkları ortamın bir şey gibi algıladılar. Fantastik türevi olarak algıladılar. Bunu devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Yeni bir oyun, roman, FRP oyunu vesaire. Şimdi hani erken konuşmak gibi olacak... O yüzden hani çok fazla kimseyi ümitlendirmeyeyim. Bir kere İstanbul Efsaneleri 2'yi yazmayacağız. O kararı verdik biz ekip olarak. 3'ü yazacağız yazarsak. 3'ün İstanbul Efsaneleri 3'ün öyküsü de İstanbul Efsaneleri 2'ye ne oldu? Oyunda bunu çözmeye çalıştığınız <gülüyor> bir oyun. Çok Bunun tasarımı şimdi ekip evet. dağılmış durumda. Kanada'da, Amerika'da, şurada burada Fransa'da falan yaşıyor insanlar. İnternasyonel bir ekip. Öyle öyle. <gülüyor> Uluslararası bir şey örgütü haline geldi. <gülüyor> Sen burada Manyaklar kaldın örgüce. galiba. Ben <gülüyor> burada kaldım temsilci olarak. İşte her evet. ülkede bir tanemiz var. ...üçü yapıp işte iki yeni olduğu yaparız ama onun zamanı var. Ya öyküsü hazır da biz çok tembeliz herhalde o yüzden henüz yazmıyoruz. Hı hı. Ben ayrıca bu şimdi yayınlamaya çalıştığım romanım yayınlandıktan sonra... ...bir İstanbul Efsaneleri romanı yazmak planım var ama daha fazla söylersem... ...buradan çıktığım zaman sokakta insanlar kolumdan çevirmeye başlayacak. Çünkü 15 senedir çok fazla soruluyor. Niye yapmıyorsunuz? O zaman burada duralım. Duralım. Bir müzik arası verelim. Cure'dan Boys Don't Cry dinliyoruz. ...şimdi oyunda tekrar birlikteyiz... ...Özgür, Özolla, FRP ve Masal Dünyası'ndaki hızlı yolculuğumuz... ...çişi tempo kaybetmeden devam edecek... ...şimdi Sir Kafe'ye gelmemiz lazım... Evet. Ee, ...bu İstanbul Efsaneleri oyununu yarattınız piyasaya sürdünüz. Piyasada da başarılı oldu. Önce Amiga'da yaptık. Sonra Rux Hı -hı. ilgilendi. Bunu patırtılı gürültülü şekilde işte video filmleri falan falan ekleyerek bir de PC'de yapalım dedi. Daha büyük bir ekiple bir de PC'de yaptık. O da bir, bir sene filan sürdü. 95'te PC'de bir yayınlanmış oldu. Evet. Asıl büyük yayılması da zaten PC ile oldu. Ee, peki ekonomik açıdan da sizi tatmin eden bir oyun oldu mu? Yok canım. Olur mu öyle şey? <gülüyor> yani hani şöyle söyleyeyim. Oyundan bir miktar tabii para kazandık. O parayı bölüşecek olsaydık hayatımızın hatasını yapardık. Çünkü yani çok minimal bir para gelirdi. Ama o parayı biz akıllı adamlar olduğumuz için bölüşmedik. Daha akıllıca bir şey yapıp sihir kafeye yatırdık. Hı. Hani bunun ne kadar akıllıcı olduğu çok tartışılacak bir konu ama yani Sadece en azından... Sadece bölüşmeye göre daha akıllıydı. Bölüş, emin de değilim. Ondan evet. da emin değilim. Ama alıp onu sihir kafeyi açacak olan sermaye olarak kullandık. En azından bir işe yaramış oldu. Yoksa çok ciddi bir para kazandığımız söyleyemeyeceğim yani. Peki Siyer'den bahsedelim. Nerede açtınız? Neden Siyer açtınız? Beşiktaş'taydı. Hı? Neden açtık? Hani zorumuz neydi? Aynen. Beşiktaş'ta bir yer aslında Beşiktaş'ta olmayacaktı. Taksim'de olacaktı da Beşiktaş'ta oldu. <gülüyor> Nasıl oldu? Bilmiyorum artık. O herhalde takdir ilahi yani. Bunu zar attınız. Şey, zar attık evet. <gülüyor> evet. 4 artı Beşiktaş dedik. Beşiktaş'ta geldik. Ee, Beşiktaş doğru bir seçimdi. O hani öyle bir yer açılma öyle bir yerin açılması çok akıllıca bir fikir belki değildi. Ama Beşiktaş'ta doğruydu çünkü çok miktarda öğrenci vardı. Hı hı. Gençlerin takıldığı böyle, şey zaten böyle şeyler hala Beşiktaş'ta sürüyor. Bugün de Beşiktaş'ta oyun oynanan kafeler e, falan Kafe var. Coca gibi. Yani bu tür insanların Beşiktaş'ta toplanmaları gelenek zaten. Hı hı. Biz de Beşiktaş o yüzden seçmiştik. Ayrıca ben Beşiktaş'ta oturuyordum. Ne Bence en önemli neden gibi geliyor. <gülüyor> Yok diğer arkadaşlar ayıp olacak. Beşiktaş'ta oturmayanlar da vardı. Hı hı. Beşiktaş'ta açtık. Neden açtık? Önce şey iş yapalım. İçinde ne vardı bu kafede? E, kahve, F çay, <gülüyor> to tost ekmek, var tost vardı, evet. vardı. Bir sandviç alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> FRP oyunları vardı asıl olarak. Yani Asıl amacımız FRP ydir. Ve bu camianın yani FRP oynayan ya da hani benim geek dediğim bu Hı -hı. tanımlamayı yapmak lazım bir ara... Geek dediğim camianın asıl ilgileneceği oyunların aslında bu, buna girelim çünkü biz her programda geek e, kavramına geliyoruz. E, onunla uğraşıyorsunuz tabii geek'e gireceksiniz. <gülüyor> yani evet. Geek olmadan oyun olmaz. Ya o geek demek istemiyoruz. Yani anlatması zor gibi geliyor. Yani bir, anlatır mısın Bir terminoloji bulabildiniz mi geek için? Hayır, yani hiç denemedik. Radyo programı bence Seni denemek beklediniz. lazım. Ha beni beklediniz. <gülüyor> evet. Türkçede buna bir denk bir, bir tek alışıldık inek var. <gülüyor> o da hani çok da hoş bir şey değil. O yüzden ben de bir terminoloji bulmuş değilim. O yüzden giyik diyerek konuşayım. Hı hı. Yani yabancıların geek dediği geek bir işin tutkunu ona e, kendini kapatan adayan insana takıntıyla onunla uğraşan takıntı ve önemli baş... bir... evet, takıntı Asosyal. önemli. Hı hı. Asosyal. Asosyal ve... ama uğraştığı şeyde ortalamanın pek ilgilenmeyeceği çok tuhaf bir şey işte böyle hani bir masaya oturalım da hep beraber masal yazalım gibi. Garip garip fikirler olan adamlar. Marjinal yer. Ma uğraşlar. marjinal uğraşlar. Ortalamanın pek ilgilenmeyeceği uğraşlar. Ortalamanın ilgilenmesini de kendisi de pek istemez çünkü o, bu onu biraz daha ayrıcalıklı kıldığı için. Evet. Yani onun psikolojik taraflarına girersek yine zaman yetmeyecek. Hiçbir şey zaman yetmiyor. Hı hı. Ee, ben Türkiye'de gilk hakkında daha doğrusu ana dili İngilizce olmayan ülkelerdeki gikler hakkındaki fikrimi söyleyebilirim. Sihir de onlardan biridir. Ana dili İngilizceyken bir giykin... Bu adam. E çok fazla bir çaba göstermesi gerekmez ama ana dili İngilizce olmayan ülkelerde Türkiye ekibi giiklerin çok iyi derecede İngilizce bilmek birinci şart olduğu için ve bunun için de çok iyi bir eğitim almış olmak şart olduğu için. E, Türkiye'de de çok iyi eğitim almanın yolu belli sınavlardan geçmek olduğu için Türkiye'deki giyik popülasyonu diyelim seçmece elenmiş ve onun üzerine de çok iyi eğitilmiş hem de bu gibi şeylerle uğraşacak kadar psikolojik sıkıntıları olan derdi olan, böyle derdi olan bir zorları olan adamlardan oluşuyor. Evet, aslında şuna da benzetiyorum ben bazen ana haber bültenlerinde böyle dalga geçer vari bir şekilde işte Anadolu'nun bir yerinde belli bir şeyle uğraşan insanlardan bahsederler. Hı hı. Mesela araba parçalarından kendine Ferrari yaptı i̇şte şeklinde söyler fakat bunu dalga geçer. Mahiyette söyle. E çünkü, Halbuki neyse. o kişi kendi dünyasında muhteşem bir dünya kurmuştu. Ayrıca ellerine sağlık ya. Bilim yani adam, adam oturmuş evet. traktör yapmışsa ötekisi orada Beretta'nın mühendislerinin bile anlamadığı şekilde Beretta'ya bir mermi daha koymanın yolunu bulduysa evet. hani bu adam harcanıyor demektir. Evet, Ama burada giyik dediğimiz bu kadar pratik sonuçları da olmayan daha böyle düşünsel konularla ilgilenen her şeyi bilir. Giyikin birinci şartıdır. Evet. Her haltı bilir ve söyler. Ve hepsi her altı bildiği için sürekli kavga çıkar. Problemli bir topluluk. Problemli bir alt kültür gibi bir şey oluşuyor. Evet, sihirde evet. bu alt kültüre deli olduğum için zaman hepsinin toplanacağı bir gi yer gibi açılım. Giyik muhabbeti kavgalı bir muhabbettir diyebiliriz. Tabii tabii. Yani giyik olmanın birinci şartı diğer giyiklerden üstün olduğunu sürekli kanıtlamaya çalışman çünkü yani. <gülüyor> evet, ya da bunun çabası içinde olmak. Ya yani kanıtlarsın kanıtlayamazsın. Sen o kavgayı vermek zorundasın yani. Şimdi ee, sihirde FRP giyiklerini Pardon. Ee, lavuk kelimesinin sonunda biz şey bulduk. Giyike. ...Türkçe'de. Yani bizim İstanbul Efsaneleri ekibi olarak... ...biz kendimize giyik değil lavuk diyoruz. Biraz acımasız davranmışsınız bence. Ama işte yani iğne çuvaldız meselesi. Yani <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> öyle doğru. olması gerekiyor. Şimdi sihirde başta FNP giyiklerini topladınız... ...ama aynı zamanda... Onların e ilgilendiği diğer oyunları... ...zaten bu, bu bir alt topluluktur. Yani Birbiriyle Birbirleriyle ilişkili Magic alanlar. Magic the Gathering, işte model savaş oyunları, roleplaying oyunları... ...bunlar hep bir arada olur. Bu Hı. adamlar biriyle uğraşıyorsa, diğeriyle de uğraşır. Dediğim gibi bir konuda fikri olmaması ihtimalini... ...adam için korku filmi gibi bir şey olduğu için. Onu da bilmesi gerekiyor. Oradaki muhabbet her neyse o konuda fikri olması lazım evet. adamın yani. Full donanımlı bir şekilde oraya... Tabii tabii tam teçhizat gelmesi gerekiyor. Evet. Ve lak, lak konuşması gerekiyor. Siir kafede neler oldu? İlgi gördünüz mü? Gördük. E, aşama kaydettiniz gördük. mi? Sen ben, neler yaşadın? Benim beklediğimden çok çok daha fazlasını gördük. Yani ben ben üç kişi orada oturacağız. Boş boş birbirimize bakacağız sanmıştım. Öyle olmadı. Yüzlerce insan geldi. Yüzlerce insan aynı anda bulunduğu böyle oyun toplu, toplu oyunlar bilmem neler falan yaptık. Sadece rol yapma oyunlarının dışına çıktık. Ee, pek çok başka hatta ortalama işte riskli, monopoldü, tabuydu falan. tabuya çok giremedik. Kız yoktu. <gülüyor> o ayrı bir kız olmadan tabu ne biçim falan yani o ayrı bir noktada. Ee, ama diğer oyunlarda girdik ve beni şaşırtacak düzeyde yukarıda girdik. Hı hı. Uzun sürede başarıyla gittik. 2001'de gibi biz ithalat da yapmaya başladık. Model savaş oyunlarının e, oyuncaklarını ithal etmeye başladık. Orada biraz kişilik değişikliği yaşadık falan ama 2004'e kadar başarıyla gitti ve kapandığında kapanma nedeni benim şu anda uğraştığım şeyin. E, aynı zamanda da teti, tetiği. Kapandıktan sonra insanlardan çok ciddi üzü üzüldüklerine de hala söylüyorlar. Bakın 6 sene olmuş. Evet. Hala beni bir uzun zamandır görmeyenler. Abi sihirini kapattın hua diye bağırıyorlar yani. Ben sihire hiç gelme fırsatım olmamıştı. O dönemde i̇şte. daha hani böyle konulara ilgilenmeye yeni başlamıştım ama hala Metin'in İstanbul efsaneleri oyunu gibi. Ha. Yani imza attığın her işte böyle bir uzun yıllar bir şey ha. devam ediyor sanırım. Şükür. Yani evet. hani bu. Şimdi ve e, ses getirecek yeni bir projenin peşindesin. Evet. Bu projeyle ilgilenmeye başlaman daha doğrusu onun arka planı Sihir kafenin kapanış hikayesiyle de ilgili. Evet, çok benim, kısaca aktarabilirim. Kısaca olacak, aktarayım. Diyorum. Sihiri kapatma nedenim bu yeni projenin de başlama nedenidir. Çünkü e, sanıyorum hani 30 yaşını geçtikten sonra mı aklım başıma geldi ne oldu bilmiyorum ama dank Dank <gülüyor> etti böyle bir çarptı bir şey oldu. Neden insanlara bizim kendi uygarlığımızın anlayabileceği şeyleri anlatmıyoruz da. Madem bu kadar seçkin sınavlarla seçilip iyi eğitilmiş demin tanımladım ya hani böyle evet. bir şey var. İddialı bir, kitle. bir kitleyiz. Ve bu kitle üretmeyecekse sokakta limon satan çocuk üretecek değil bunları. Bu kitle kendi içine kapanık bir kitle olduğu için kendi bildiklerini birbirine satmaktan vazgeçip yeni bir şeyler öğrenip ve bunun mümkün olduğu kadar bizim uygarlığımızın içinde kabul görecek halde neden satmıyoruz ki? Satmak diye diyeyim neden yaymıyoruz ki? Ve Bugüne kadar insanların tükaka dediği ya da burun kıvırdığı bazı kavramları eğlenceli sunmanın da yolunu biz bilmiyorsak kim biliyoruz Allah aşkına gibi bir kafa yapısı oldu. Hı hı. Sihri kapatma hikayemle bunun sihri kapatmaktan başka çarem yoktu. Çünkü bunu yapmadığım sürece kendim kendi kendime ...şey olacaktım... ...ayak bağı olacaktım... ...burada bence biraz bir gizemli bir alan bırakalım... ...bir sonraki bırakalım, program için... Bırakalım. ...nasıl bir an yaşan ...bir an var çünkü senin... Evet, ...o var. kararı verdiğin... Var. ...onu sonraki programı bırakalım... ...ama sihri kapattın... Kapandı ...ve e, sen özellikle Türk İslam öncesi... ...Türk tarihi üzerine... ...Türk ve... tarihi üzerine genel olarak... ...bir eğitimi aldım... ...zaten çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi... Ee... İslam öncesiyle ilgilenmemin sebebi de şu andaki projenin daha çok orayla ilgileniyor olması. Ve diye. sen şu an bize özgü bir masal dünyası Evet. Bizim insanımızın çalın. kendine çok daha tanıdık hissedeceği böyle parlak zırklı şövalyeler, konik kafalı büyücüler ve öteki olarak tanımlanan kurda binen hilal sancaklı ilkeller değil de. Hani biraz daha bizim insanımızın kendini tanımlayabileceği, anlayabileceği bir masal Aslında dünyası için beş senedir uğraşıyorum. Tolkien'in... E İngiltere'de, İngiliz kültüründe, edebiyatında, Batı kültüründe, yap, Batı uygarlığında yaptığı şeyin, şeyin bir... Doğu kültüründe nasıl, Doğu uygarlığı içinde nasıl eritilebileceğini oturtmaya evet. çalışıyorum. Aslında Ve... özgür bu girmek istediğimiz bir konuydu ama vaktimizin sonuna geldik. Ben ee, bununla ilgili bence ayrı bir program yapmalıyız. Olur. Bu e, yaratmaya bir ekipsiniz siz ayrıca. İşte ha. endüstriyel tasarım dilciler tarihçiler Dil bilimciler tarihçiler evet. çok ilginç evet. bir ekip olarak çalışıyorsunuz ilk olarak bir roman ve bir rol yapma oyunu şu anda hazır bitmek üzere yayınlanmak üzere ama hani bunun devamı gelecek çünkü bütün masal dünyası koskocaman bir yer yani evet Dediğim gibi süremiz ne yazık ki sona erdi. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Siteni, sizin takip etmek isteyenler için sitenizi biz oyun içinde oyun koma koyacağız. Teşekkür ederim. Zaten bu yeni proje ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren ben Hemen o kadar çok gelir. bağırırım ki. Evet. Hem buraya gelirim, hem her yerde <gülüyor> o kadar çok bağırırım ki mutlaka sesini duyarlar yani. Tamam. Zaten çalışmaların ses getiriyor kendilerinden. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederim, sağ ol. E, bu haftalıkta burada bitirmek zorundayız. Hafta yine e, Megisti getirin muhtemelen konumuz olacak ya da board games ve benzeri bir konu olabilir. Yine oyun içinde oyun koma bakıyorsunuz. Bugünkü e, ödeviniz bu diyebilirim sanırım. <gülüyor> Te teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Oyun içinde oyun.